İkinci mertebe el imanı iman mertebesidir. Ve ve şube. Bu da 70 <yetmiş> küsür şubedir. Fe alaha ilahe illallah en üstünü la ilahe illallah sözü. Bu En altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Vel <gülüyor> haya şubetun minel iman. hayâ imandan bir şubedir. Geçen ders burayı anlattık. Bu ders ise müellifin Sözleri şöyle devam ediyor Kaldığımız yerden bu Yani bu imanın rükünleri Sittetun altıdır Ennu'mine billah Allah'a iman etmemiz ve melaiketihi ve meleklerine Ve kutubihi ve kitaplarına Ve rusulihi ve rasullerine Vel yevmil ahiri ve ahiret gününe Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi Kadere İçinde bulunan hayra ve şerre bunlara iman etmektir. Ve delilü ala hadihi'l arkânis Bu altı rüknün delili Allah subhanu ve teala'nın şu kavlidir. Leysel birra en tuvvilu vucûhekum kıblal meşriki vel Bir yani iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Velâkinnel birra ancak bir hayır, iyilik. Men âmena billâhi vel yevmil âhire vel Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman etmektir. Yani asıl iyilik budur. Şimdi buraya dikkat edecek olursak abi şey yok. Kaderi daha zikretmedi. Yani ayette kader yok. Kadere dair de bir delil zikrediyor ayetten. Ve delilul kader kaderin delili ise kavluhu Teala Allah Subhanahu teala'nın şu kavlidir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kader üzerine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 İcmali olarak imanın lükünlerinden bahsedeceğim, Değil mi? Diyorsun ki iman. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, ne bilere. iman, Ahiret gününe. Kadere, hayra ve hay, ha, içinde bulunan hayra ve Ne? iman etmek. Genel olarak bu. Şimdi bunları toplu olarak anlatacağınız zaman ehl-i sünnet alemleri böyle çok hoş, tatlı bir şekilde böyle çok güzel yani. E, hem icmali olarak ama hem de faydalı, tertipli, düzenli olarak bunları anlatmışlar. Mesela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 Bu dört temeldir aslında. Yani tavsiye gittiğinde çoktur. Asıl dört temel şudur. Allah'ın varlığına inanacaksın. Sonra rububiyetine inanacaksın. Bazılar varlığıyla rububiyetini ayırmamış. Aynı şeylerdir demiş. Çok önemli değil. Sonra uluhiyeti. Sonra isim ve sıfatları. Tamam. Sonra demişler ki başa alıyoruz. Allah'ın varlığına iman. Bu varlığına imana dört şey delaliyet eder. Dört şey delaliyet eder ki Allah'ın varlığına imana, olan var olduğuna delildir. Dört şey.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 hatta sıfatları bize bildirilmiş. Mesela Nebi Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'ı ne yapmış? E, kendisi Cebrail Aleyhisselam'ı e, e, asıl e, sureti üzerine görmüştür. Mesela kendisinin 600 kanatlı olduğunu belirtmiştir bize. Ufu sardığını vesaire belirtmiştir. Sıfatlarından da bize bildirilen şekil bildirilen halini olduğu gibi e, alırız, kabul ederiz, iman ederiz. Tamam? Dördüncüsü bunlara verilmiş Allah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 Tabi hikmetini bilip, bilelim, bilmeyelim ne yaparız biz buna? Bu kitapların söylediklerine, emrettiklerine ne? Teslim oluruz. Hikmetini bilelim veya bilmeyelim. Tamam. Şimdi dördüncü asıl burada müellifin zikrettiği, ne diyor müellif? Allah'a, meleklerine, kitaplarına iman. Şimdi kitaplarına iman da anlattık. Sonra ne? Resullerine iman. Resullerine. Resul huwa men uhiyye ileyhi Bi, e, minel beşeri beşer şer'in mustakil ve umira be tebliğihi. Resul budur. Kendisine mustakil bir din ne yapılmış? E, vahyedilmiş ve bunu tebliğ etmekle indirilmiş, e, görevlendirilmiş bir beşerdir. Resul bu. Şimdi ilki yani dikkat edecek olsan hepsine böyle icmali genel böyle kalıplarıyla iman edilmesi gereken şeylerin sınırlarını belirtiyoruz burada. Tamam mı? Resule geldiğimizde diyoruz ki o beşerden bir insandır. Kendisine müstakil bir vahiy ne yapılmıştır? E, tebliğ edilmiştir, vahy edilmiştir. Müstakil bir vahiy, din e, vahy edilmiştir. Ve bunun tebliğiyle ne olmuştur? olmuştur. İlki Nuh aleyhisselamdır. Sonuncusu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah subhane ve teala ne buyuruyor? اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوهِنْ وَالنَّبِيِّينَ min بَعْدِهِ Biz e, sana vahy ettik. Nasıl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 Bu beşi oylu lazımdır. Bunların en faziletlileri, bunların en faziletleri ittifakla en faziletli sin Ebessasirlemdir. İcma var bunda. Sonra İbrahim Aleyhisselamdır. ehli Sünnette icma var. Diğer üçü, yani Musa, İsa ve Nuh Aleyhisselam, bunlarda ihtilaf var. Hangi hangisinden daha faziletli? Ama İbrahim Aleyhisselamla Muhammed Aleyhisselatuhisselamın diğer üçünden daha faziletli olduğu icma. İkisi arasında da, yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve İbrahim Aleyhisselam arasında da en faziletinin yine Nebi Sallallahu Aleyhi olduğunda ne var? İcma var. Bunun bir kere en büyük delili bu ikisinin diğer üçünden daha faziletli olduğunu. Allah Subhanahu ve teala İbrahim Aleyhisselam'ı hulleği ispat etmiştir, yani onu halil edilmiştir. Tamam. Ve Nebi Sallallahu Aleyhi de ne yapmıştır? Halil edilmiştir. Baktığımızda İbrahim Aleyhisselam ve Nebi Sallallahu Aleyhi hulle ispat edilmiş. Ve sadece peygamberlerden bu ikisine hülle Hüllenin tarifi ise hülle e, Alimler der ki Hülle Derecetun فوق muhabbe Muhabbetin üst derecesidir Tamam muhabbetin ne? Üst derecesidir e, Ve sadece İbrahim Aleyhisselam'da Nebi Aleyhisselam'a e bu ne yapılmış Ispat edilmiş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 yapmak ve edilenden haramlardan kaçınmak da girer bu bir kelimesinin içine. Çünkü neden? Haramlardan kaçmak iyilik midir? İyiliktir haramlardan kaçmak. Yani eğer sen Allah razı için kaçıyorsan bir iyiliktir. Fiilleri de yapmak zaten iyilik. O zaman bu bir umum. Umum olduğu için ikisini de kapsar. Tamam. Ancak takvayla beraber zikredilirse düşün ki bir ve takva geçti. Naslardım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 Bu üçü hangisi isim sıfat? Yes. Sıfat tevhidinden. Yes. Doğru mu? Yes. Yaratma. Rububiyet. Hem rububiyet hem de isim sıfat. Yes. Rububiyet. Yes. Hem de yes. e, yaratma sıfatı bulunduğu için isim sıfat. Yes. Doğru değil mi? Şimdi baktığın zaman Allah subhanehu ve teala ile alakalı Allah subhanehu ve teala ile alakalı Allah subhanehu ve teala ile alakalı Allah subhanehu ve teala ile alakalı Baktığın zaman kader eşittir Allah subhanehu ve teala'nın Rubiyeti, Uluhiyeti isim sıfatları budur zaten kader. O yüzden baktığımız zaman Bu Allah'a imana dahil olduğu için Tamamıyla Allah subhanehu ve teala ile alakalı Allah'a imana dahil Tamamıyla Böyle olduğu için alimler o yüzden Bazı alimler diyor ki zaten kader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 İnşallah biter. Allahu a'lemu